Duanın hukuku 14. ve Peygamber Efendimiz'e diriliş gününü şefaatine almanın araçlarını soruyorum. Laklarının zamanından önce dua etmiyorum, çünkü bu onun sağlığı için bir koşul.